Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. elhamdülillah Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillâh fe lâ mudilleh ve men yudlil fe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 ya yehlizina amanet kul Allah belten ve nefsim ma qattametliyat ve kul Allah inna Allah habiburum bi ma tamalun sadek ve kallallah ve aleyhi fi ayetin ukrası isteuzbullah Ya yehlizina aman ustajibullillahi ve lillasul iza daga kum lima yuhie kum ve almu inna Allah yehulu وَقَالَ اللّٰهُ fi ف۪ي اَيَتٍ اُخْرَىٰ اِسْتَوْزُ بِاللّٰهُ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ اِلَىٰ اَخْرِ السُّورَ سَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Okumuş olduğum ayeti keremelerde Cenab-ı Hak maal olarak birinci okuduğum Haşr Suresi 18. ayette şöyle buyurur Ey iman edenler! Allah'tan korkun, takva sahibi olun ve herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İkinci okuduğum Enfal suresi 24. ayette Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıkları çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız buyurulur. Son okuduğum e, surenin ilki ayetinden itibaren mal olarak e, asra, zamana, çağa yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır, zarar ve ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç deniliyor. Sevgili kardeşler, Hicri olarak bir yılı daha tamamlamak üzereyiz. 31 Ağustos da yani 8 gün sonra Muharrem ayının birinci gününü idrak etmiş olacağız. 1440'ı tamamlamış, 1441 yılına girmiş olacağız. Hicretle alakalı değerlendirmeleri önümüzdeki hafta yapmak üzere bugün Müslüman'ın zamanı konusunda ee, ve daha çok bir günü 24 saatinin nasıl geçirmesi, nasıl planlaması konusunda bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağım inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramı 600'ü aşkın ayeti kerimede değişik boyutlarıyla ele almıştır. Ee, ve İslam'a göre ee, Müslümanlar zamanın mutlaka kıymetini bilmek mecburiyetindedir, zamanla imtihan olmaktadırlar. Zamanı hakkıyla değerlendiremeyen insanlık, husran ve zarar içerisinde olduğu ısrarla vurgulanır. Ee, Müslümanlar e, hayatlarını, geleceklerini, e, kader senaryosu, kendilerine ne yazdığı, bir meçuliyet olmakla birlikte planlamaya çalışmalı, programlı bir hayatı yaşamaya gayret etmelidirler. Bir günlük hayatta şu beş esas dikkate alınarak plan yapılır, yapılmalıdır Müslüman için. İbadete ayıracak zamanlarını tespit etmesi, helal kazanç için çalışacak zamanını ve işini ona göre değerlendirmesi, planlaması gerekir. Üçüncü olarak, e, muhasebe ve tefekkür için Müslümanca yaşamanın e, gerektirdiği davetçi ve dava adamı özellikleriyle alakalı hususlarını planlaması gerekir. Dördüncü olarak, e, ailesiyle e, Müslümanca eğitim konularında zaman ayırabilmek, onları yetiştirebilmek için zamanını planlamalı. Beşinci olarak da bütün bunları yerine getirebilecek imkanı sağlamak açısından istirahatlerini, dinlenmesini bir plana bağlamalıdır. Yani Müslümanların hayatları böyle rastgele olmamalı, her şeyiyle planlı, programlı, ölçülü, sistemli e, e, bir esasa bağlanmalıdır. Böyle olursak Allah'ın rızasına çok daha uygun şekilde zamanımızın kıymetini değerlendirerek e, hayat imtihanını geçirmiş oluruz. E, meşhur bir söz vardır, işte din hayatımızın çimentosudur, din Hayatımızda vazgeçilmez, önemez sahip, zaman dilimleridir gibi. Evet, din, İslam, hayatımızda çok önemli bir zaman dilimi filan değildir. Hayatımızın tümüdür aslında. Yani sadece çimento görevi filan yapmaz, hayatımızın esasını teşkil eder. Okuduğum hayette hatırlarsanız size hayat veren mesajları e, konusunda Allah ve Resulüne icabet edin denilmişti. Dolayısıyla hayat nedir? Allah ve Resulünün davetlerine uymaktır. Ona icabet etmektir. Onun dışında e, canlı cenaze durumuna gelmiş oluruz veya gerçek anlamda hayattan e, kopmuş, Müslümanca güzelliklerin uzağına gitmiş oluruz. Müslümanın dinlenmesi de, çalışması da Müslümanca olursa ibadet kapsamına girer. Kur'an bildiğimiz gibi çalışarak dinlenme esasını insanlara teşvik eder. Çünkü insan vücudu, organları, istirahat etmek, dinlenmek üzere değil, çalışmak üzere yaratılmıştır. Vücudumuzu dinlendirmek için onları hareket ettirmek, sağlıklı tutmak için onları kullanmak gereği var. Göz yorulduğu zaman söz gelimi kapatarak göz dinlendirilmez. Daha uzak, ufka bakarak gözü dinlendirmiş oluruz. Aklı dinlendirmek için de zihni dinlendirmek için de bir işten yorulduğumuz zaman başka bir işe geçmek dinin tavsiye ettiği e, nedir? esaslardan e, biridir feyza feragte fensap ve ila rabbike ferrab ayetlerinde ifade edildiği üzere yani bir işi bitirince başka bir işe başla yaptığın her işte Rabbine yönel onun rızasına yönel anlamında evet Müslüman e, her gün geçirdiği 24 saatini Allah'a hesap vereceği e, onun e, her davranışımızı gördüğü bilinç içerisinde yaşamalı ve e, o hayatını ibadete e, yöneltmeli evet e, şeyle hicri takvimden yola çıkarak bazı e, yanlışların ıslahını önce vurgulamış olayım. İslami, İslami ölçüler içerisinde diyeyim. Zamanı nasıl değerlendirmek, zamanı nasıl tanımak gerekiyor? Tabi hicri takvimle miladi takvim arasında başlangıç esasından yola çıkıp, çıkarak ibadetlerin ee, özellikle e, aylarla alakalı taksiminin e, e, oruç gibi, e, bayramlar gibi hilal takvimine göre olduğunu e, unutmamış olalım. E, başlangıçtan, başlangıçtan tutalım da diğer e, e, namaz esaslarına kadar hicri takvimle miladi takvim arasında hayli farklar vardır. Kısaca hatırlamış olalım. E, hicri takvim 354 gün sürer e, aya göre ayın hareketlerine göre değerlendirilir Miladi takvimle arasında 11 günlük bir fark vardır O yüzden 33 yılda bir yıl Hicri takvim e, daha fazla olur yani peygamberimiz Miladi takvime göre e, e, 63 yıl yaşadı bir e, şey, hicri takvime göre miladi takvime vurduğumuzda 61 yıl diye karşımıza çıkar. Yani 61 yaşındaki bir kimse Hicri takvime göre 63 yaşında sayılabilir. Günler akşam namazıyla birlikte başlar Hicri takvimde. Futri olarak gün batar ve yeni bir gün başlamış olur. Akşam söz gelimi bugünün akşamı akşam namazı cumartesi gününün akşam namazıdır. Yani güneş batınca cuma günü bitmiş olur. Cumartesi akşam namazıyla birlikte başlamış olur. Cuma akşamı tabirini hatırlarsanız perşembe gününün akşam ve yatsı namazı için kullandığımız gibi Yine i, namaz vakitleri i, i, güneşe göre i, veya i, zamana göre değerlendirmekten öte namaz vakti tayin ederdi vakte uymaz i, vakit namaza uyardı yani her gün öğle namazı saat 12'de i, icra edilir ikame edilirdi yaz kış değişmez öğle namazı saat 12'de peki zaman değişiyor nasıl olacak saatler ayarlanıyordu saatler değişiliyor değişiyordu yani e, namazlar değişmiyordu vakit yönüyle vakitler namaza göre e, uyum sağlıyordu vakti bile namaza göre değerlendiren insanlar kendilerini de namaza göre değerlendirmek aslında zorunda hissetmeliler Gün namaza göre beş e, ayrı dilime bölünmüş. İşte akşamla başlıyor gün. E, sonra e, yatmaya hazırlık zamanı diyebileceğimiz e, bir zaman dilimi. Sonra yatısı namazı e, diye ifade edebiliriz. E, yani namazdan sonra e, başka şeyle vakit geçirmeden... Erken vakitte istirahat etmek. Peygamberimizin sünnetinde yatsı namazından sonra pek sohbet etmek, ne yapmak, uyanık vakit geçirmek pek fazla görülen bir durum değildir. Erkenden ne yapardı? Peygamberimiz istirahate çekilirdi yatsıdan sonra. Zaten... Allah tabiatı o şekilde yaratmış, lambasını söndürmüş akşamla birlikte. Ee, diğer e, hayvanlar da genellikle ne yaparlar? Bekçi olan bazı varlıklar hariç, diğerleri istirahata çekilirler. Ee, Allah'ın lambası söndüğü, e, söndürdüğü için. Yani geceleri istirahat için yaratmış, gündüzleri meişet için e, yaratmış. Kur'an'da ifade edildiği üzere. Erken yatılacak ki gece teheccüde kalkılabilsin. Gece Allah'a da vakit ayırılması gereken önemli bir zaman dilimidir. Sarhoşların uyuduğu, isyankarların yatağa yattığı bir zaman diliminde Müslüman sabah namazından önce ne yapar? Horozların müezzinliğiyle geceye son verir. Allah için kıyama kalkar. Müzemmil suresinde ifade edildiği gibi gecenin yarısını veya yarısına yakın zamanını ne yapar? Allah Resulü'nün sünnetine uyarak ashab öyle yapmıştı. Şuurlu müminler de öyle yapmaya çalışır. Kur'an okur. Tertil üzere. Teheccüd yapar. Peygamber bunu mutlaka yapardı. Onun için farz durumundaydı. Müslümanlar da hiç olmazsa İki rekat, dört rekatlık bir teheccüd namazı ve e, salim kafayla, e, dinlenmiş bir zihinle, e, tefekkür ede ede tertil üzere Kur'an okumaya çalışırlar. E, sabah namazından biraz önce. Sonra sabah namazıyla e, ne yaparlar? Hayata, gündüze e, aydınlığa adım atarlar. Eleyse sufu bir kerip der Kur'an. Gece kısa bir zaman içerisinde karanlıklar dağılır. Aydınlıklar sabah yaklaşır. Dolayısıyla geceyle başlar hayat ama o devam edip gitmez. Sabahın gündüzün aydınlığı kısa bir zaman sonra kendini gösterir. Evet. Gece doğal bir lambadır. Halk Edison'a yer yer dua eder, gecemizi gündüz yaptı diye. Aslında fıtratın değiştirilmesidir, bozulmasıdır bu. Geceleri insanlar istirahata ayıracakları vakitleri maişete veya başka şeye ayırırlar. Eğlenceye, televizyonlara vesaireye çokça insanlar meyletmiş olur. Uykunun kalitesi de düşer tabii, geçse yatıldığı müddetçe. Vardiyacılık, insan fıtratını da gerçekten hasta etmeye yeterli bir problemdir diye düşünüyorum. Evet, sabah namazıyla birlikte gündüz hayatı başlar. Tabii o seher vaktidir, bülbüller öter, horozlar müezzinlik yapar. Efendim, e, e, hava, atmosfer tertemiz, berrak bir şekilde çiçekler kokularını salar. Tabiat uyanır, canlanır sabah vakti. O saatlerde insanın uyuması hiç de e, tavsiye edilen bir durum değildir. Hani bir şair öyle demiş, yapma seherde uğrarsın der de, söyle her yerde la ilahe illallah mıydı? Evet. Gündüz e, e, maişete zaman ayrılmış, e, hayatın e, rızkın sahibi olan e, Allah unutulmadan ne yaparız? Helal yoldan e, maişetimizle meşgul oluruz. E, Tabi her şeyin ibadet olabileceği bir ölçü içerisinde din e, hayatımızı tanzim etmemizi ister. Eğer haramlardan kaçar, helal bir ticaretle, e, helal yoldan e, rızkımızı kazanmaya çalışırsak ve e, ailemiz başta olmak üzere helal yollara sarf edersek, bu çalışmalarımız gayretimizle ibadete dönüşür. Tabii Müslüman çalışırken, diğer işlerle uğraşırken Allah'ı unutmaz, dinin emirlerini, yasaklarını unutmaz. Her şeyden önce faiz gibi insanları kandırma gibi hileli ticaret gibi yanlışlardan sakınır. Dünyevileşmez. Müslüman olduğunu unutmaz. Allah'ın her konuda kendisini gördüğünü ve her yaptığının amel yönüyle sevap veya günah hanesine kaydedildiğini unutmaz bir mümin. Evet ibadetlere mutlaka yer ayırır demeyeceğim. Yer ayırır demeyeceğim. Çünkü ibadet esastır. Ona bir yer ayrılması düşünülmez. Niçin yaratıldık? Geçim için, seçim için, maişet için değil tabii ki. İbadet için yaratıldık. Yani ibadet esastır. Ona bir zaman ayırmak yerine ee, esas onunla hayatımızı e, idame ettirmek, ikame etmek, e, onunla e, hayatı hayat haline getirmek gerekir. Hadi fırsat buldukça mağşet içinde zaman ayırırsınız, dünyayı da unutmazsınız, dünyayı da unutmazsınız. Olay bu. Yoksa Allahı da unutmayacak, Allah'a da bir parantez açıp onu oraya, ibadetleri oraya sıkıştıracak bir durum, bir Müslüman için yakışık almaz. Vakit yetmez diye bir şey yok arkadaşlar. Önemsediğimiz her şey için zaman buluruz. Yeter ki önemsemiş olalım. Vaktim çok yoğun diyen insanlar, halbuki teknolojik araçlar, aletler, bolca insana geniş zaman bırakmak için bu iddiayla ortaya çıktılar. Otomobiller, evde bir sürü e, araç gereçler e, ama buna rağmen kişi Allah'a bile vakit ayıramıyor, kendine vakit ayıramıyor. Allah'ı da unutmanın bir cezası olarak kendisini bile unutmuş, unutturulmuş olabiliyor. Evet, modern yaşayış biçimi maalesef bizim düzenimizi, fıtratımızı, biyolojik saatimizi bozdu. Fıtratımızı tahir etti. Ee, keşke tümüyle geceler istirahata ayrılmış olsa, güneşin doğmasıyla başlayan e, e, mesaiye uymuş olsaydık, e, mümkün ki nice da fıtratın bu tahir edilmesiyle alakalı e, bir ceza olarak yapabiliriz. E, fıtratımız bize ceza olarak bunları uygun görüyor. İnsan 24 saatte neler yapar? Neler yapması lazım? Tabii herkesi makine gibi standart bir konuma oturtamayız. Hatta her insan da her gün aynı şeyleri rutin olarak yapmayabilir. Ama her Müslüman şunları her gün yapar. Öncelikle her gün inancını korur. Şirk ve küfür rüzgarlarının çok şiddetli estiği, kişinin dört tarafından değil on dört tarafından işgale uğradığı ve haramlara teşvik edildiği böyle bir ortam içerisinde Müslüman her şeyden önce imanının gereklerini yerine getirir. Şirkten, küfürden, nifaktan tümüyle uzaklaşır tevhidi inancını korumaya çalışır. O inancın salih amellerle e, e, e, istikamet bulacağı, korunacağı e, unutulmamalıdır. Tabi temizliğini yapar, namazını kılar. Bir mümin hele dava adamıysa emri bil maruf nehyanil münker görevini ihmal etmez. İhtiyacı olanlara nasihat eder. Bunun altyapısını oluşturup tabii kendi azığını e, almak için e, günlük Kur'an-ı Kerim'le ilgili dersler yapar. Kainatla e, e, e, bir kul ilişkisi içerisinde e, kainata hikmetle bakarak e, onunla aynı Rabb'e kul olduğunu değerlendirir. Yani e, e, her şeyin e, bir ibret içerisinde boşuna yaratılmadığını değerlendirir. Yemeğini yerken Allah'a şükreder ve helaldan kaçmaz. Namazlarını vaktinde eda etmeye çalışır. Ailesini çoluk çocuğunu ihmal etmez. Onlarla akide dersleri, Kur'an dersleri, tefsir dersleri yapmaya çalışır. Ailesini ihmal etmez. Gecesini istirahat için değerlendirir. Dolayısıyla Allah'ın nimetleriyle karşılaşınca şükreder. Zorluklarla, musibetlerle imtihan olduğunda da sabretmeye çalışır. Müslümanca yaşamaya, Müslümanca ölmeye gayret eder bir kimse. Evet, e, e, hayata bir defa geldik öyleyse yiyip içelim eğlenelim diyen bir materyalist niyete e, e, karşı bir anlayış ile bir Müslüman e, dünyaya bir defa geldi ahirete de bir defa gidecek e, e, her yaptığının imtihan olduğunu her sözünden, her davranışından sorulacağını unutmaz ve ona göre yaşamaya çalışır. İnsanımız maalesef günde ortalama 6 saatini televizyon ve bilgisayar karşısında geçiriyor. Ama 10 dakika bile kitaba vakit ayıramıyor. Dolayısıyla hele Allah'ın kitabına ciddi manada vakit ayıran insanımız çok çok az konuma geliyor evet zamanımızı ne yapmamız lazım bize ihsan eden Allah'a, O'nun dinine O'nun yarattığı güzelliklere ayırmak ve zaman bilinci içerisinde Müslümanca yaşamak güzellikleri, fıtratı kaybetmemek gerekiyor Allah Resulü malum hepinizin bildiği meşhur bir hadisinde insanların çoğunun e, aldandığı, kıymetini bilmediği iki şey vardır. Birisi sağlık, biri de boş vakit der. Dolayısıyla e, aslında e, boş vakit yoktur. Boşa geçirilen vakitler vardır. E, boşa geçirilen vakitlerin de Allah'ın verdiği nimetleri çarçur etmek anlamına geldiğini unutmayalım. Ömrü güzel olup da amelleri de ömrü uzun olup da amelleri de güzel olan insanlardan olmaya e, dua edelim. Gayret edelim inşallah. E, hayatımızı bize e, tümüyle nimet olarak ihsan eden e, Allah'a o nimeti e, kendi yolunda kullanarak, şükretmiş bir kul olarak e, hayatımızı geçirmeye e, e, inşallah gayret içerisinde e, yaşayalım. Evet. Rabbim hepimize Müslümanca bir ömür, Müslümanca bir ölüm nasip etsin inşallah. E, e, hayatımızın e, her zerresini e, e, hesabını verebilecek şekilde, güzel bir şekilde yaşayan, e, hatalar yaptığımızda e, tevbe e, çeşmesinde arınıp tertemiz hale gelen, dolayısıyla e, arınmış bir vaziyette temiz bir şekilde yaşayıp ölen e, samimi müminler zümresine Allah bizi de katsın inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam Kelamullahül-Meliki Azizül-Alam, kema kal Allahü Teala ve Taala fil Kelam ve İsa kurel Kur'an, fıstemi o lah ve ancüt o la -le lekum tu rhamon. Aüzüllahu min Şeytanir Raja. Bismillahi rahim İnna dīna in dallāhi l